Bir peygambere duyulan ihtiyaç. Abdulmuttalib hiçbir zaman Hubale ibadet etmedi. O hep Allah'a ibadet ederdi. Fakat Muabi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi ve tüm mabetlerin en büyüğü olan bu mabedi kaplayan lütuf ve manevi etkinin yani bereketin cisimlenmiş şeklini temsil ediyordu. Arabistan'da başka küçük mabetler de vardı. Bunların en önemlileri Hicaz bölgesindeki Allah'ın kızları olarak kabul edilen Lat, Uzza ve Menat idi. Diğer Yesrib Arapları gibi Abdülmuttalip de küçüklüğünden beri Vaha'nın kuzeyinde Kızıldeniz'deki Kudayt'ta bulunan Menat'ın tapınağına götürülmüştü. Kureyş için bunların en önemlisi Mekke'nin bir günlük deve yolu güneyinde nahle ovasındaki uzza putu idi. Bir günlük yol daha gidilirse havazin kabilesinden sakif tarafından yönetilen ve yeşil cennet denilen taife varılır. Lat taifli bir kadındı ve onun putu gösterişli bir tapınağa konmuştu. Bu putun koruyucuları oldukları için sakifliler kendilerini kureyşle bir tutarlardı.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 Şüphesiz o, Kureyş, Huza, Havazin ve diğer Arap kabilelerindeki çağdaşlarından daha çok İbrahim'in dinine yakındı. Fakat İbrahim aleyhisselamın dinini tam anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı ve daima olmuştu. Onlar putlara ibadetin geleneksel olmaktan çok sonradan ortaya çıkmış bir tehlike, bid'at olduğu kanaatindeydiler.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 Bu inancın bu kadar yayılmasının sebebi ise doğudaki kiliselerden bazılarının bu inancı desteklemesi ve astrologlarla kahinlerin de bu inancı paylaşmasıydı. Yahudilere gelince, onlar da son gelen peygamberin İsa olduğunu bildikleri için yeni bir peygamberin geleceği konusunda hem fikirdiler. Yahudi alimleri onlara peygamberin çok yakında geleceğini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 altı yüzyıldan beri Mekke vadisindeki putperest topluluk üzerinde hiçbir önemli etkiye sahip olmamıştı. Hicaz Arapları ve doğusundaki geniş Necd Ovası'ndaki Araplar İncil'lerin mesajına kapalı gibi görünüyordu. Kureyş ve diğer putperest kabileler Hristiyanlara düşman değildirler.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 Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin. Evlenmelerinin meydana geldiği yıl milattan sonra 569 idi. Bunu takip eden yıl fil yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır.